Bismillahirrahmanirrahim. Bir noal rivayet, Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve herhangi biriniz uykusundan uyandığı zaman, elini hemen abdest suyunun bulunduğu kaba sokmasın. Önce dışarıda üç defa yıkasın. Çünkü insan geceleyin elini nereye dokunduğunu bilemez. İki noal rivayet, Huzeyfeden, Ali sallallahu aleyhi ve sallam, gece kalktığı zaman ağzını misvaklardı. 3. Ebu Musa'dan: Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam ağzını misvaklarken yanına vardım. Misvakın bir tarafı dilinin üzerindeydi. "Aa" diyordu. 4. nolu rivayet Ebu Musa'dan: Eşarlerden iki kişiyle birlikte Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın yanına geldim. Biri sağımda, diğeri solumdaydı. Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam bize biz geldiğimizde ağzını misvaklıyordu. Yanındakiler Ali Sallallahu Aleyhi Vesselam'dan memuriyet istediler. Ben seni hak din ile peygamber olarak gönderene yemin ederim ki bunlar işlerinde olanı bana açmadılar. Vazife isteyeceklerinin farkında da olamadım dedim. Şu anda kaldırdığı dudağının altındaki misfahı görür gibi oluyorum. Ali selamet ve selam biz katyen her isteyene memuriyet vermeyiz. Haydi sen git buyurdu. Ebu Musa'yı Yemen'e gönderdi, arkasından Muaz bin Cebel'i yola çıkardı. Peshne rivayet Abdurrahman bin Ebu Atik'ten. Babam bana şunları anlattı. Ayşe'den duydum. Ali sallallahu aleyhi ve selamın misvak ağzı temizleyen bir alettir. Rabb'in rızasını mucip olur buyurduğunu söyledi. 6 Enes'ten Ali sallallahu aleyhi ve selam size sık sık ağzınızı misvaklamanızı söyledim buyurdu. 7 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve selam eğer ümmetime ağır gelmese Onlara her namazdan önce ağızlarını misvaklamalarını emrederdim buyurdu. 8 Ayşe annemizden Ali ve selam evine girdiği zaman ilk iş olarak ağzını misvaklardı. 9 Ebu Hüreyre'den Ali sallallahu ve selam insanın yaratılışı icabı 5 şeyi yapması gerekir. Sünnet olma, etek kıraşı olma, bıyıkları kısaltma, tırnakları kesme koltuk altlarını temizleme 10 nolu rivayet Ebu Hureyre'den vesselam, insan yaratılışı icabı 5 şeye riayet etmesi gerekir bıyıkları kısaltmak koltuk altlarını temizlemek tırnakları kesmek etek tıraşı olmak sünnet olmak 11 Ebu Hureyre'den vesselam, insan yaratılışı icabı 5 adete riayet etmesi gerekir sünnet olmak etek tıraşı olmak koltuk altlarını temizlemek, tırnakları kesmek, bıyıkların ucundan almak buyurdu. 12- İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam insan yaratılışı icabı tırnakları kesmeli, bıyıkların ucundan almalı, etek tıraşı olmalıdır buyurdu. 13- Zeyd bin Erkam'dan Aleyhisselatü Vesselam bıyıkların ucundan almayan bizden değildir buyurdu. 14- Enes'den ve Selam bıyıklarımızı kısaltmayı tırnaklarımızı kesmeyi, etek tıraşı olmayı ve koltuk altlarımızı temizlemeyi 40 günden fazla ihmal etmememizi bize emretti. 15. İbn Ömer'den Aleyhisselatü Vesselam bıyıkları iyice kısaltın, sakalları uzatın. 16. Abdurrahman bin Ebu Kurat'dan Aleyhisselatü Vesselam ile beraber ayak yoluna çıktım defi hacet yapmak isteyince yanından uzaklaştı. 17 Mugire bin Şube'den aleyhissalatü vesselam defi hacet için uzaklara giderdi. Seferlerinin birinde defacet hacet için biraz uzağa gitmişti. Bana su getir diye seslendi. Kendisine su götürdüm. Abdest aldı. Mestleri üzerine mest yaptı. 18 Huzeyfe'den Ali sallat ve selam ile beraber yürüyordum. Bir kavmin küllüğünden geçerken orada ayakta küçük abdestini yapmaya başladı. Ben biraz uzaklaşmak istedim. Beni çağırdı. İşi bitirinceye kadar arkasında durdum. Sonra abdest aldı ve meshedmenin üzerine mest yaptı. 19 Enes'ten Ali sallat ve selam helaya girerken Allah'ım kötülükten ve kötülük yapanlardan sana sığınırım derdi. 20 Rafi bin İsak'tan Mısır'da bulunduğum sırada Ebu Eyüp el-Ensari'nin şöyle dediğini işittim. Ali sallallahu aleyhi ve sellem herhangi biriniz küçük veya büyük abdestte çıktığı zaman önünü ve arkasını kıbleye dönmesin buyurdu. Vallahi ben bu helalarda nasıl hareket edeceğimi bilemiyorum. 21 Ebu Eyüp'ten ve Vesselam büyük veya küçük abdesti yaparken önünüzü ve arkanızı kıbleye dönmeyin, doğu ve batıya dönün buyurdu. 22 Ebu Ayı Belensari'den ve Vesselam herhangi biriniz küçük abdeste çıktığı zaman yönünü kıbleye dönmesin, yönünü doğuya ve batıya dönsün buyurdu. 21 Abdullah bin Ömer'den Evimizin damına çıkmıştım. Beytül Maktise karşı iki kerpiç üzerinde Ali ve Vesselamı defacet yaparken gördüm. 24 Ebu Khatâh'den Ali Vesselam herhangi biriniz küçük abdesti yaparken tenasil uzunu sağ eliyle tutmasın buyurdu. 25. Ebu Katade'den ve Vesselam herhangi biriniz helaya girdiği zaman sağ eliyle tenasil uğzuna dokunmasın. 26, 27 ve 28 Huzeyfe'den ve Vesselam bir kavmin küllüğüne geldi ve orada ayakta devletti. 29. Ayşe annemizden Kim size ve Vesselam'ın ayakta küçük abdest yaptığını söylerse inanmayın. ve Vesselam çökmeden küçük abdestini Yapmazdım. 30 nol rivayet Abdurrahman bin Hasan'dan Ali sallallahu ve selam elinde kalkana benzer bir şeyle yanımıza geldi. Elindekini yere dikti, arkasına çömeldi, diktiği şeyin üzerine küçük abdestini yaptı. Orada bulunanlardan biri, "Bakın, kadın gibi küçük abdest yapıyor." dedi. Ali sallallahu ve selam bunu işitti ve şu sözü söyledi. İsrailoğullarının idarecisinin başına geleni bilmiyor musunuz? Oğulları üzerlerine sidikleyen yerleri makasla kesiyorlardı. İdareciler onları bundan men etti. Bu yüzden kabirde kendilerine azap edildi buyuruyor. 31 İbn Abbas'tan ve Vesselam iki mezarın yanına geldi ve şu iki mezardakinin ikisine de azap edilmekte. Kendilerine yapılan azap Herhangi bir büyük günah işledikleri için de değil. Şu mezarda yatan küçük abdest yaptıktan sonra gezinmezdi. Öteki mezarda yatan da kovuculuk yapardı buyurdu. Sonra yaş bir hurma dalı istedi. Getirilen hurma dalını ikiye ayırdı. Birini bir mezarın diğerini de diğer mezarın üzerine dikti. Daha sonra umulur ki bunlar yaş olarak kaldığı müddetçe azapları hafifler buyurdu. 32 Umeyye Binti Rukaika'dan. Ali sallatü vesselam'ın ağaçtan yapılmış bir kabı vardı. Onun içine küçük abdestini yapar, karyolanın altına kordu. 33 Ayşe annemizden Ali sallatü vesselam'ın Ali'ye vasiyet ettiğini söylüyorlar. Ali sallatü vesselam küçük abdest yapmak için bir tas istedi. Durumu çok ağırdı. Kime vasiyet ettiğini bilemiyorum. 34 Katade Abdullah bin Sercis'ten Ali sallatü vesselam Herhangi biriniz hayvanlarının yuvalarına, deliklerine küçük abdest yapmasın buyurdu. Onların cinlerin bulundukları yerler olduğu söylenir. 35 Cabir'den ve Vesselam durgun suya küçük abdest yapmayı yasakladı. 36 Abdullah bin Mugaffel'den ve Vesselam herhangi biriniz yıkandığı yerde küçük abdest yapmasın. Şüphelerin birçoğu bundan ileri gelir buyurdu. 37. Abdullah bin Ömer'den ve Vesselam küçük abdest yaparken birisi yanına geldi, selam verdi. ve Vesselam selamını almadı. 38. Muhacir bin Kumfuz'dan ve Vesselam'a küçük abdest yaparken selam verdim. Abdest alıncaya kadar selamımı almadı. Abdest aldıktan sonra selamımı aldı. 39. Abdullah bin Mesud'dan Aleyhissalatü Vesselam sizlerin kemik veya tezekle taharetlenmenizi yasaklıyorum buyurdu. 40. Ebu Hüreyre'de Aleyhissalatü Vesselam ben bir baba gibi size her şeyi öğretirim. Herhangi biriniz helaya gittiği zaman önünü ve arkasını kıbleye dönmesin, sağ eliyle taharetlenmesin. Aleyhissalatü Vesselam üç taş ile taharetlenmeyi emreder, tezek ve çürümüş kemikle taharetlenmeyi yasaklardı. 41. Abdurrahman bin Yezid Selman-ı Farisi'den naklen anlatıyor. Bir adam Selman'a Arkadaşınız peygamber size abdest bozmaya varıncaya kadar her şeyi öğretiyor deyince Selman tabi öğretiyor. Peygamberimiz küçük veya büyük abdest yaparken kıbliye dönmememizi, sağ elimizde taharetlenmememizi taharetlenirken üçten az taş kullanmamamızı yasakladı dedi. 42. Abdullah bin Mesud'dan Aleyhisselatü Vesselam bir defasında defa hacet için uygun bir yere gitti. İki taş buldum, üçüncüyü aradım fakat bulamadım. Onun yerine bir teze aldım ve hepsini Aleyhisselatü Vesselam'a götürdüm. İki taşı aldı, tezeyi attı ve bu pistir buyurdu. Bu cinlerin taamıdır dedi. 43. Seleme bin Kayslan Aleyhisselatü Vesselam büyük abdestten temizlenirken taş kullanırsan taşın sayısını tek yap. 44. Ayşe annemizden ve Vesselam sizden biriniz defacete gittiğinde yanında üç tane taş götürsün ve onlarla temizlensin. Bu taşlar temizlenmesi için ona kafidir. 45 ve 46 Enes'ten ve Vesselam helaya girdiğinde benim yanımdaki bir çocukla beraber su dolu bir kap taşırdık. ve Vesselam su ile istinca eder, taharetlenirdi. Ayşe annemiz de şöyle dedi. Kocalarınıza su ile temizlenmelerinizi emredin. Ben aleyhissalatü vesselamın böyle yaptığını, su ile temizlendiğini onlara kocalarından söylemekten hayal ediyorum. 47, 48 ve 49 Ebu Katade'den Aleyhissalatü vesselam sizden biri bir şey içtiğinde kabın içine üflemesin. Helaya gittiğinde zekerine sağ eliyle dokunmasın, sağ eliyle de silinmesin, istinca etmesin. 50 ve 51 Ebu Hureyre'den Ali sallallahu aleyhi ve sellem abdest almaya niyetlendi. İstinca'dan sonra toprakla elini oğdu. Ali sallallahu aleyhi ve sellem helaya gidip defacette bulundu. Sonra da Ya'cerir su getir dedi. Ali sallallahu aleyhi ve selleme su götürdüm. Su ile taharet yaptı. Toprakla da elini oğdu. 52 Abdullah bin Ömer'den Ali sallallahu alaihi suya yırtıcı hayvanla diğer hayvanlar dokunduklarında suyun durumu neci soruk olmadığı soruldu. Ali sallallahu alaihi su iki kulle miktarında olursa pis olmaz buyurdu. 53 enes'ten bedevinin biri mescidin içine küçük aptes yaptı. Oradakilerin bir bir kısmına mani olmaya kalkıştılar. Ali sallallahu alaihi bırakın ona mani olmayın buyurdu bedevi işini bitirince Ali sallallahu ve bir kova su getirtti. İdrarın üzerine döktü. 54 Enes'ten bedevinin biri mescide küçük abdest yaptı. Ali sallallahu ve bir kova su getirilmesini emretti ve oraya döküldü. 55 Enes'ten bir bedevi mescide geldi ve küçük abdestini yaptı. Oradakiler bedeviye bağırdılar. Ali sallallahu ve bırakın onu buyurdu. Onlar da idrar yapıncaya kadar ona dokunmadılar. Daha sonra aleyhissalatü vesselam bir kova su getirilmesini emretti. Bu su oraya döküldü. 56 Ebu Hureyre'den Bedevi'nin biri mescidin bir tarafında durup idrar yaptı. Oradakiler bağırıştılar. Aleyhissalatü vesselam bırakın onu ve idrarın üzerine bir kova su dökün zira siz güçlük değil kolaylık göstermek için gönderildiniz buyurdu. 57 Ebu Hureyre'den ve Vesselam sizden hiç kimse durgun suya idrar yapıp sonra oradan abdest almasın buyurdu. 58 Ebu Hureyre'den ve Vesselam sizden hiç kimse durgun suya idrar yapmasın sonra o suyla yıkanmak durumunda kalır buyurdu. 59 Ebu Hureyre'den, bir adam Aleyhisselatü Vesselam'a Ya Resulullah biz deniz yolculuğuna çıkıyoruz. Yanımızda az miktarda su bulunuyor. Eğer o suyla abdest alırsak suyusuz kalırız. Acaba deniz suyuyla abdest alabilir miyiz diye sordu. ve Vesselam denizin suyu temiz, deniz hayvanları